O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önden, dünyada iken ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha üstün ve mükafatça daha büyük olmak üzere Allah'tan mağfiret dilelim. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Şüphesiz gece kalkışı, kalp ve uluzlar arasında tam bir uyuma ve sağlam bir kıraate daha elverişlidir. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere ibadet ettikleri için vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları kabarıncaye kadar geceleri kalkıp namaz kılardı. Kendisine dediler ki: Teala celle celaluhu senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmedi mi? Niye kendini bu kadar yoruyorsun?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Şükreden bir kul olmayayım."